Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 109 gün kaldı. Bugün Türkiye'den güzel bir haberle başlıyoruz. Kadıköy Belediyesi Aralık ayında plastik torbaya hayır kampanyası başlatmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün de katıldığı toplantıda 1 Mart itibariyle Kadıköy ilçesi sınırları içinde Plastik torba yani naylon poşet kullanımının yasaklanacağı açıklandı. Kadıköy Belediyesi plastik torbaları çevre kirliliğinin ve küresel ısınmanın nedenlerinden biri olarak gösterdi. Ayrıca bu torbaların katı atık depolama sahalarının verimliliğinin azalmasına ve petrol türevlerinden yapıldığı için de yenilenemeyen bu ham maddelerin tükenmesine neden olduğuna da değinildi. Kampanyanın hedefinin de vatandaşların eskiden olduğu gibi alışverişe giderken çevre dostu file ve bez torbaları yanlarında götürmelerini sağlamak ve çevrenin korunmasına hizmet etmek olduğu belirtildi. Ordu Valiliğinin ardından Kadıköy Belediyesi'nin İstanbul'un önemli ilçelerinden birinde aldığı ve gerçekleştireceği karar için tebrik ediyoruz konuya ilişkin açık radyo programcılarından oya ayman'ın national geographic türkiye dergisinin ocak sayısında yayınlanan yazısına göre kağıt torbalar da plastik torbalara çözüm değil Ve çok daha fazla enerji ve su harcanmasına neden oluyor. Nitekim biyobozunur polyester poşetlerde diğer plastik poşetlerden 2 kat daha fazla sera gazı salıyor. Halbuki pamuklu bez çantalar sera gazı salımında diğer plastik poşetlerle baş başa. Fileler ise çok daha az. Ancak bu eşitlik sizi aldatmasın. Çünkü bez torba ve fileleri tekrar tekrar yıllarca kullanmak mümkün. Zaten gerçek sorun. Kullan at alışkanlığında hatta bence kullan at 90 kuşağının yerleşmiş kültürü yapmamız gereken ise tekrar tekrar kullanmak ve plastik torbadan vazgeçmek sırt veya omuz çantamıza ayrıca bir file bir bez torba koymak herkese ordululu ve kadıköylü vatandaşlara katılmayı ve valiliklerinden ve belediyelerden plastik torbaları yasaklamalarını istemeye çağırıyorum eylem kendi mahallemizde başlar. Evet biyolojik çeşitlilik konusunda bir habere geldiğimizde Doğa Derneği'nin Urfa'nın bozkırları projesi kapsamında koruma altına alınan türler ve doğa korumalarının önemi yeni yılın ilk gününde tüm Şanlıurfa'da Cuma hutbesinde anlatıldı. Hutbeyi Doğa Derneği Çevre ve Orman Bakanlığı birlikte hazırladı hutbede Urfa'nın ceylan, sırtlan, kelaynak, çöl varanı, çizgili isak kuşu gibi koruma altına alınan türlerinden öneminden bahsedildi. Ayrıca herkesin doğayı koruması için çağrıda bulunuldu. Cuma hutbesinde doğa korumanın önemi anlatılırken şöyle dendi: "Bölgemizde yaşayan hayvan türlerinden ceylan, sırtlan, kelaynak, çizgili isak, çöl varanı ve pek çok kuş türünün nesli tükenme tehlikesiyle Karşı karşıyadır. Bizler en büyük zenginliklerimizden çevremize, bitkilere ve hayvanlara karşı daha duyarlı olmalıyız. Bölgemizde özveriyle çalışanlara destek vermeli ve onlarla beraber kurdurma çalışmalarını desteklemeliyiz. Onların varlık halkasındaki yerlerini ve taşıdıkları önemi kavramalı ve nesillerimize bu şuuru aktarmalıyız denildi. Doğa Derneği'nin Şanlıurfa'da yürüttüğü doğa koruma çalışmaları 4 yıldır sürüyor. Bölgedeki köylüler de çalışmaya destek veriyorlar. Öte yandan hükümet baraj sevdasından doğaya zarar vermeye devam ediyor. Doğa Derneği'nin yaptığı açıklamaya göre Edremit Körfezi'nde bulunan Türkiye'nin en önemli Yarasa Mağarası'nın girişi Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından kapatıldı. Ayrıca 1995'te yapımına başlanan ve Havran Barajı içinde. Su tutmaya başlandı. Mağara ise barajın su toplama havzası içinde yer alıyor. Bakanlık yarasaların yapay mağaraya taşındıklarını söylese de içeri girişlere izin vermediği için bundan emin olmak mümkün değil. Yani Çevre ve Orman Bakanlığı taraf olduğu Uluslararası Bern Sözleşmesi'ni ve Hayvanları Koruma Kanunu ihlal ediyor. Mağara 10 türden tam 20 bin yarasaya ev sahipliği yapıyordu. Geçen hafta Greenpeace'in Nijer'in Akokan şehrinde sokaklarında normalin 500 katı radyoaktiviteye rastladığından bahsetmiştim. Akokan, Fransız nükleer şirketi Areva'nın işlettiği uranyum madeninin yakınında bulunuyor ve Fransız nükleer santrallerine uranyum sağlıyor. Areva, Greenpeace'in araştırmasından önce sokaklarda radyasyon olduğunu reddediyordu. Ancak bilimsel bulguların açıklanmasının ardından Areva, Greenpeace'in haklı olduğunu itiraf etti. Şirket sokakları güya arındırdıklarını ve buna yetkililerin de onay verdiğini söyledi. Areva yetkilileri şimdi tekrar uranyum madeni yakınlarında bulunan iki şehirde araştırmalar yürüteceklerini açıkladılar. Ayrıca 2010 sonuna kadar her iki bölgede de tamamen güvenli hale getirileceği sözünü tekrar verdiler. Bu sözlerinin güvenilirliğinden emin olmak çok zor. Acaba Greenpeace böyle bir araştırma yapıp skandalı ortaya çıkarmasaydı tekrar bu sözü verirler miydi? Greenpeace bölgede geniş çaplı, şeffaf ve uluslararası bir çevresel etki araştırması yapılmasını talep ediyor. Siz de nükleer tehlikeye hayır diyorsanız www.ilovenuclear.org adresinden Greenpeace çalışmalarına katılabilirsiniz. Chernobyl nükleer kazasının 24. yıl dönümünde geri sayım devam ediyor. Son 109 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği